...işim hakikatini öğrenmek için... ...üstadı Mertil'in ziyaretine giderek... ...bu mesleği açar. Konu oldukça hassastır. Anselmo! Anselmo oğlum nerede kaldın? Özür dilerim efendim. Ders biraz uzun sürdü. Sebep? Şey... ...Paraklit ismini tartıştık. Paraklit mi? mi?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 Zihnin mi karıştı Evet efendim. Sebep? İşte bu sebebi sizden öğrenmek istiyorum. Bakıyorum bahsi çok ciddiye almış görünüyorsun. Evet. Beni çeken garip bir mevzu. Yani? Nasıl desem bilmem ki. Yani parakrit diye bahsedilen Müslümanların peygamberi olamaz mı? Bunu soracağını tahmin etmiştim. Olabilir. Yani bu parakrit kelimesinin ne manaya geldiği kesin değil mi?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 Mertel'in 90 yaşında bir ihtiyar olduğunu unutma. bildiklerinin zerresini bile getirsen beni parcalarlardı. Bir ırmağı tersine çeviremezsin Ancak ona kabul çalıştım o kadar. Anselmo turneye de sanki çarpılmıştı. Papazın bir günah salınarak derse gelmemesi üzerine... ...öylesine açtıkları bir mevzu gelip nerelere dayanmıştı. Şaşkınlığın son haddindeydi.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 Bakalım. bakalım neler olacak Kaçma Katılan kereke sırım gibi düşkü birine benziyor Fakat eyvah yakaladılar O hafızlardan kaçmak mümkün mü? var Ben demiştim kaçamaz diye Bırakın Bırakın diyorum size hı hı. Reziller bırakın beri Bırakın dedim yoksa Yaka karşı mı geliyorsun ha <gülüyor> <gülüyor> Duydunuz mu Bana karşı geliyorsun Her Müslüman köle senin gibiyse işimiz var. Hocam. Onu şefkatli ellerinize emanet ediyorum. Bak bir, bir, bir, bir, bir. Durun. Sizin duracakmışım. O köleyi satın almak istiyorum. Hayır muhterem peder. O sahibinin elinden kaçma teşebbüs ederek Sicilya kanunlarını çiğnedi. Cezasını çeksin sonra. Hayır. Bu dediğin olmayacak. Sicilya kanunları kilise kanunlarını aşama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 ...sana söyleyeceğim bazı şeyler var... ...buyrunuz muhterem peder... ...artık yaşlandım... ...üstelik hastayım da... ...biliyorsun yerime anseylül hazırlıyordum... ...ama o ortadan kayboldu... <gülüyor> ...umarım bir daha dönmez... ...artık yerimi birine bırakma vaktim geldi Francis... ...nasıl oldu da bunu anlayabildim... ...yarın kilise yetini toplayıp... ...kararımı açıklayacağım... ...ayvallah... <gülüyor> ...aman üstadım...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 Okumayı, araştırmayı seviyorum. <gülüyor> Hem de çok seviyorsunuz. Sizden bir şey rica edebilir miyim? He, buyurun. İyi İspanyolca bilen bir Tunuslu tanışmak istiyorum. Ee, saray hekimi Yusuf et Bip. İspanyolcayı ana dili gibi konuşur. Onunla görüşmek biraz zor olmaz mı? <gülüyor> hayır, hayır, çok alçak gönüllü bir insandır. İsterseniz size refaket edebilirim. Yok, zahmet etmeyiniz. Teşekkür ederim.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 Devrini tamamlamış bir batıl dine iman ederek geçirilmiş bir yarım ömür yazık olmuş. Duracak vakit mi? Ya Müslüman olma fırsatı bulamadan ölürsen? Az önce hazretin gibi bu hususta bazı endişelere varmış sultanım. Evet sultan. Müslüman olmam duyulmadan önce bazı Hristiyanlar çağrılarak hakkındaki kara sorulmasını istiyorum. Niçin? Çünkü başlangıçta övücü sözler söyleyeceklerinden eminim.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 ...siz yan oraya saklarınızı çağırdığında... ...huzura gelirsiniz. Peki sultanım. Bir hususta görüşlerinizi alma ihtiyacı doğdu. Buyurun sultanım. Emrediniz. Geçen ay Tunus'a gelen şu İspanyol papaz hakkında... ...fikrinizi soracaktım. Papaz Anselme hakkında mı? Evet. Kimdir bu adam? Nasıl biridir?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 Fədər Anselmo mə? İlçansız. Hayır, asla. yemek öyle Anselmo, gelebilirsiniz Evet, Anselmo. Eşşədüənlə iləhə illələlələ. Ve eşşədüənlə Muhammedən abdühü və resulü. Ne dək ələk ələk ələk ələk ələk ələk ələk ələk ələk ələk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 Bütün mesele böyle bir eseri yazmaktı. Ama Abdullah Tercüman'ın şimdiki tarafcısı buna yetmiyordu. Abdullah <Gülüyor> dalmışım. <Gülüyor> Neden bu kadar dalıyorsun? Yoksa evlenme arzusu mu? Hani demişlerdi ya. <Gülüyor> hayır. Şimdilik evlenme meselesi değil.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 Ticaretçak sen misin? Evet benim. Siz kimsiniz? Ben Fransız. Başpapaz. Ne? Başpapaz mı? Peki benimle ne işiniz var? Köle ticareti yaptığını duydum. Yapıyorum. Fakat nasihate karnım tok. Müslüman köle alıp sattığını işittim. Evet ama ondan size ne? Afrika'dan köle kaçırmakta üstüne yokmuş. Kısa çizpeder ne söyleyeceksen çabuk ol.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 Evet ama bu bir yük gemisi. <gülüyor> Tunus'a mal taşıyor. Farkındayım. Planı değiştiriyorum. Adamlarını emret gemiye yaklaşıyoruz. Ya, fakat asist peder. Çabuk olacak. Limana girmeden gemiyi ele geçireceğiz. Ne yapmak Bana da söyler misiniz? Dediğimi yap sen. Hadi Jack acele. Sakin olun peder. Emriniz harfiyen yapılacaktır. Bir avuç korsan sularımıza kadar girip gemimizi edecekler ha Bu ne cüret? Açıkta beklediklerine göre muhakkak bir istekleri olmalı. Fiz haber gönderip anlayın. Derhal efendim. Ama hayırdır inşallah efendim. Francis isminde bir başpapaz tanıyor musunuz? Francis ismi. Francis. Ah evet. İşte bu adam korsanlarla bir yük gemimizi rehin aldı. Bahsileri neymiş? <gülüyor> Fidiye. Fidiye istiyorlar. Derhal tepeleri ama masum Müslümanları öldürebilirler. Allah Allah. Hem de başpapaz olan biri böyle bir işe niçin kalkışır? Seni istiyorlar.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 ...şu mektubu derhal korsan gemisine götür. Baş üstüne efendim. Ali, bu kitabı da o Fransız denen ver. Benim gönderdiğimi söyler Baş üstüne. İçime bir kurt düştü. Kandırılmış olmalıyım. Anselmo gel mi çık mı? Öyle boş İtalya'ya dönersem... ...Hristiyanlara ne derim mi?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 Üzret edildik. Üzret edildik. <Gülüyor> <Gülüyor> Hristiyanlar bitti. Güle güle. Okullakta <Gülüyor> <Gülüyor> ya ne yazdalı bilmiyaz. Ama bu adamı delirmiş. <Gülüyor> hey peder! Ha, Müslümanlar gəniyə çıkıyorlar. Nə yapıcaq? <Gülüyor> Seni reddəliyom. Seni reddəliyom. Hahahaha!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 Eseri takdime geldim. Hoş geldin. Safalar getirdin Abdullah. Buyurun. Evet. İsmi de güzel. Tuhfetül erib fi reddi ala ehlissalib. Hristiyanlığa reddiye. Biri gelmişken bir kere daha hatırlatmakta fayda var ki... ...alimin mürekkebi şehidin kanından üstündür. Tebrik ederim. Hidayeti veren Allahu u Teala'dır. Eğer o hidayet vermeseydi... ...Anselmo Turmeda nasıl Abdullah Tercüman olabilirdi? TGRT'nin Rehber İnsanlar dizisinde Abdullah Tercüman programını dinlediniz diğer başka programda buluşmak dileğiyle hoşça kalın.